açıklamada değerlendirmesinin yer alan Profesör Doktor Ediger şunları kaydetti. Ülkemizde son yıllarda enerji konusunda bazı yüksek lisans programları açılmış olsa da bu programlar içerik ve yapısal özellikleri itibariyle ihtiyacı karşılayamamaktaydı. Söz konusu programlar genellikle enerjinin bazı alanlarına yoğunlaşmış olup enerjinin disiplinler arası bir konu olduğu gerçeğini gözden uzak tutmuştur. Kadir Hasta 2016-17 ders yılında açılan Enerji ve sürdürülebilir kalkınma tezli ve tezsiz yüksek lisans programının sosyal bilimler ve fen bilimleri ile mühendislik alanlarında birbirinden farklı disiplinleri içermesi açısından önemli bir açığı kapatacağı düşünülmekte. Programın Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi ile koordineli yürütülmesi de disiplinler arası araştırma ve uygulama ile güçlü bağlarının kurulması açısından önemli diyor Profesör Doktor Volkan Ediger. 44 yıldır iklim değişikliği, çevre ve ekoloji alanında kampanyalar yürüten Greenpeace, daha sağlıklı bir gelecek amacıyla Enerji Masası isimli yeni bir site kurdu. enerjimasasi.org sitesi enerji alanı ile ilgilenenler için çok değerli bir kaynak. Artan enerji ihtiyacını karşılamak için insanlar petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara yöneldi ve nükleer gibi tehlikeli teknolojilerden yararlanmaya başladı. Tüm bunlar da beraberinde çeşitli sağlık problemini, nükleer felaketleri ve iklim değişikliğini getirdi. Greenpeace'de tüm bu enerji piyasaları ile ilgili analizleri enerji masası web sitesinde topladı. Küresel ve Türkiye olmak üzere tüm analizleri değerlendiren sitede dünya enerji piyasalarında değişen paradigmalar, gelişmeler, finansal kuruluşların enerji alanındaki son yatırımları, analizleri ve sürdürülebilir yatırımlar alanındaki çalışmalar bulunuyor. Sitenin editörü İbrahim Çiftçi, biz Greenpeace olarak yaşanan bu değişimin görünür kılınması ve bu alanda çalışanların gelişmeleri derli toplu bir şekilde adım adım takip edebilmeleri için enerji masası adını verdiğimiz bu siteyi hazırladık diyerek sitenin kuruluşunu özetlemiş. Erzincan ile Kemah ilçesi arasındaki Karasu üzerinde yapımı planlanan Kemah Barajı ve Hespir Hesiki projesinin ÇED olumlu kararı iptal edildi. Erzincan'la Kemah ilçesi arasında Karasu üzerinde yapımı planlanan Kemah Barajı ve Hespir Hesiki projesinin ÇED olumlu kararı Sivas İdari Mahkemesi'ne yapılan başvuruların ardından verilen iptal kararı Danıştay 14. Dairesi tarafından da onandı. Karara ilişkin konuşan avukat Barış Yıldırım, Danıştay'ın verdiği kararla artık iptal kararının kesinleştiğini belirtti. Yıldırım, kara ilişkinin Karasu-Fırat Nehri üzerinde daha önce inşa edilmiş baraj ve HES projelerinin nazara alınmadığını, havza planlamasının yapılmadığını, çet sürecinde konu kararda bölgede inşa edilmiş ve planlama aşamasında bulunan diğer baraj ve HES projelerinin nazara alınmadığını, bu yönüyle hukuka aykırı bir durum olduğunu mahkemeye ifade ederek başvuruda bulunduk. Aynı şekilde bölgedeki kültürel ve arkeolojik mirasın mesela Urartu Karayolu gibi sular altında kalacağını ve bunun da geri dönüşü olmayan zararlara sebebiyet vereceğini ifade ettik bire kişi incelemesi ve keşif yapıldı. Bire kişi tarafından verilen rapor biz davacıların lehine oldu. Sivas İdare Mahkemesi de çet olumlu kararını iptal etti. Karara karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı temiz başvurusu da Danıştay 14. Dairesi tarafından reddedildi diye konuştu. Baraj ve HES projelerine karşı duyarlılığın ve demokratik mücadelenin yükseltilmesi gereken çok önemli bir süreçten geçiyoruz diyen Yıldırım, bu baraj ve HES projelerinin tamamlanmasıyla Dersim'in binlerce yıllık kültürel ve doğal mirası sular altında bırakılacaktı. Bu telafisi mümkün olmayan bir duruma nedeniyet verebilir diyerek, Baraj ve hasere karşı mücadele etmek gerektiğini belirtti. Bakalım sarı yeni baştan bir çedle dayatmaya gidilecek mi yoksa bu baraj tamamen iptal edilecek mi? Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan Uygar Özsesmi.